Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Size Peygamberi Zişan'ımızın mübarek şehri Medine-i Münevvere'den hitap etmekten. Çok mutluyum. Hac münasebetiyle e, Hicaz'da e, bulunuyoruz. Bu sene hac çok mutlu bir şekilde, bizi sevince garip edici bir şekilde Haccı Ekber oldu. Hacı Ekber Büyük aç demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz katisi şerifinde buyurdu ki eğer hacıların Arafat'a vakfaya çıktıkları gün cumaya rastlarsa zaten günü, Arafat'a çıkma günü mübarek bir gün bir de cumaya rastlarsa o zaman hacıların sevabı 70 kat olur. Yani 70 haç yapmış gibi sevap alırlar diye ee, bir hadis-i şerif var. Tabii biz bunu Türkiye'deyken bilmiyorduk. Ee, Türkiye'deyken bilmiyorduk ama buraya gelince burada ilan ediyorlar e, günün yani kamerî ayın hangi gün başladığını hükümet ilan ediyor. Buradan da Zülhikce'nin dokuzu ne zaman araslayacağı o zaman belli oluyor. Burada ilan ettiler. Bilhikcenin 9'u Cuma'ya rastlayacak diye. E biz de tabi çok büyük sevince karkı olduk. Hacı ı Ekber oldu diye. Elhamdülillah. E ve Arafat'ta Hac vazifelerinde bu sevinç içinde bu vazifeleri yaptık. Ama cümle ibadetlerimizi kabul eylesin. Hac tabi çok büyük bir ibadet. E sosyal ve politik yönü de olan muazzam bir hareket çok önemli bir ibadet ve İslam'ın ibadetlerinin ne kadar hikmetli ne kadar önemli olduğunu ne kadar yerli yerinde olduğunu gösteren çok elle tutulan somut müşahat bir misal hakikaten insan burada dünyanın her yerinden gelen ve nispeten e, geldiği yeri en güzel temsil eden güçlü zengin, kültürlü efendim seçkin e, Müslüman kardeşlerini görme imkanını bulabiliyor 2-3 e, milyona yakın bir büyük kalabalık ile karşılaşıyorsunuz Türkiye'de de yaz ama e, tabi buranın sıcağı çok tatlı çok yakıcı, çok kavurucu bir sıcak, İşte o sıcağın altında şemsiyelerle muazzam bir efendim ibadet e, ifa ediliyor Allah kabul eylesin, Efendim, Allah hac etmemiş sevgili dinleyicilerime kısa zamanda hac etmelerini nasip etsin Çünkü İslam'ın beş önemli emrinden, şartından, e, mühim ibadetlerinden birisi hac ibadetidir. ibadeti. Hem de onu e, Allah'ın rızasına uygun, çok şuurlu bir şekilde yapmayı nasip eylesin Allah. Tabi hac Mekke-i Mükerreme'de cereyan eden bir ibadet. Kabe-i Müşerrefe tavaf ediliyor. Efendim Arafat'ta vakıya duruluyor. Efendim Mina'da vazifeler var. Kurban kesme durumunda olan kimseler oluyor. Efendim şeytan taşlama e, şeyi var, vazifeleri var. Bütün bu ibadetler yapıldı, geldi, geçti. Nice nice bayramlara sıhhat ve afiyetle ve sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı hepinize ayrı ayrı şu gün elime fırsat geçmişken e, temenni ediyorum. Kurban bayramı senede bir defa geliyor. Ramazan bayramı senede bir defa geliyor. Ama Allah Celle Celaluhu lütfu keremiyle bizlere öyle bir imkan bahşetmiş ki haftada bir, bir cuma günleri bir bayrama sahip oluyoruz. Cuma günü müminin bayramıdır. Gerçekten Manevi bakımdan çok kârlara da erdiği, mutlu olduğu bir gün. Onun için her cumada ayrıca bayramdır. Sizin bu cumanızı da o bakımdan bir bayram olarak e, hatırlatırım. O bakımdan da tebrik ederim. Allah, cumanın içindeki mümin kullarına vermeyi vaat ettiği seyizlerden, bereketlerden nimetlerden, ihsanlardan sizleri de hisseder eylesin. Sizler de nasiplar eylesin. Sizler de azami derecede faydalanmış olun. Bu Hicaz'ın güzel durumunu anlatmam lazım. Mekke'deki vazifeler görüldü. Şimdi biz Medine-i Münevvere'ye geldik. 430 kilometre kadar daha kuzeyde Mekke'yi müdürmeden Kabe'nin olduğu Arafat'ın olduğu şehirde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim vefat ederek kabrinin efendim yer almış olduğu ve sahasizliği desmedildiği ve ismi iken değişip Medine-tül Resul yani El-Medine-tül Münevvere veya yani Resulullah'ın o mübarek nuruyla pür nur olmuş olan, nurlanmış olan o şehir manasında ismi değişmiş. El-Medine şehir demek Arapçada El-Medine ama yani Peygamber Efendimiz'in şehri olduğu için ve ee, ulemanın ittifakıyla dünyanın en mübarek yeri biz Medine'ye gelecekken adeta bize müjde gibi camide imamlar böyle sayfayı açıp okuyorlar hadis-i şerifleri bize o hadis-i şerif geldi ki hani siz ey hac yolcuları burayı bırakıp Mekke'yi mükerreme'yi kalkıp gidiyorsunuz ama Medine-i Münevvere'nin de kıymetinin filin gibilerden hadisi şerifler çıktı Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz özel dua eylemiş Diyor ki ya Rabbi sen e, İbrahim Halilullah'a sevgili kulun Hazreti İbrahim'e vaad edip e, onun oğlu İsmail'e Mekke'yi Ozem Cemil ile Kâbe'yi mübarek kıldığın gibi bereketli kıldığın gibi çeşitli çeşit nimetini oraya yağdırdığın gibi Medine'yi de bereketli kıldır ve iki kat bereketli kıl. Ya Rabbi diye dua etmiş. Yani Mekke-i Mücerreme'ye nispetle bereketinin kendisi için Allah tarafından istemiş, iki misi daha, daha bereketli olmasını niyaz eylemiş, şerefinin aynı şekilde büyük olmasını, Mekke-i ha haremi olduğu gibi Medine-i Münevvere'nin de bir haremi olmasını efendim, e, su aslında tabi isteyince, Allah'ın sevgili kulu, elçisi olması dolayısıyla muhakkak ki allah Teala Hazretleri de o şeyi ihsan etmiştir. Onun için bizim Osmanlı şairlerinden bir zarif zat-ı muhterem diyor ki ''Benden medfundur'' diyor ''Eflake'' ahreler zemin'' Yani Resulullah bende defnedilmiştim diye yeryüz göklere övünür. ''Bende medfundur Mesulullah benim bağrımda diye yeryüzü göklere iftihar eder ee, diyor. Tabi Medine-i Münevvere'de ve evet iki şehirlere iftihar eder. Allah'ın en sevgili elçisi, en mübarek kulu, en yüce kulu makamı Mahmud'un sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bende methundur diye. Övünür tabi övünür ve hakikaten de o şerefe sahip. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le ziyaretin çok büyük sevabı var. Hacca gitti. Resulullah'ı ziyaret etmemek olmaz ve Resulullah'ı ziyaret etmeyi kendisi temenni eylemiş işaret buyurmuş hacıların hacca geldikleri esnada ya da haçtan dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret etmesi mescidini ziyaret etmesi mescidinde namaz kılması onunla yaşadığı yeri görmesi tabi çok güzel bir şey Peygamber Efendimiz'in türbesini ziyaret etmesi çok çok güzel bir şey ve düşünün Peygamber Efendimiz'in çevresindeki o çok mübarek insanları, o sevcat-ı tahirat, ümmahat müminin yani Müslümanların anneleri olan validelerimiz efendim buralarda Peygamber Efendimiz'in mübarek cennetle müjdelenmiş sahabelerinin büyük kısmı bu Medine-i de efendim baki kabristanı denilen el baki, el veya el, -baki, el -baki, denilen e, şu kabristanı var. Peygamber Efendimiz'in hemen türbesinin e, kapısından öbür tarafa, şarkı doğru bakıldığı zaman görünen muazzam bir kabristan Tabi orada o mübarek insanlar methun, onları ziyaret etmek, o Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı Fatımat'ı Zehra Validemizi ziyaret etmek. Ne kadar ne kadar güzel tabi. İşte böyle bir yerde bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Allah Teala Hazretleri sizlere de nasip eylesin ve Peygamber Efendimizin efendim rızasını, sevgisini, efendim kazanmayı Allahu Teala Hazretleri cümlemize e, nasip ve müessir eylesin. Az ve sevgili dinleyiciler, tabi ibadetler çok önemli. Çok önemli ama benim önümde açmış olduğum hadis-i şerif kitabında Muaz radiyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadis şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Faklül alimi alil abidi ki kameri, kaderi leylatel ala sayrı sevaktir. Alimin abid üzerine üstünlüğü, Dolunay'ın olduğu gecede gökyüzünde Dolunay ne kadar büyükse, öfüz yıldızlar hatta görünmez bile ne kadar sönük kalırsa, Alemin kıymeti o kadar da daha fazladır, Böyle o kadar daha kıymetlidir buyurmuş. Onun için tabi ilim fevkalade önemli ve ilim de cenneti kazanmak için fevkalade gerekli bir çalışma. Onun için sevgili dinleyicilerim, aman kendiniz ve çocuk çocuğunuz mutlaka Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerine daha doğrusu sünnet-i simiye çok iyi öğrenin. Dinde bilgili olun, dinde fakih olun. Allah bir insanın dünya ve ahirette hayrını isterse o hayrın anahtarı olan dinde bilgili olmak, görgülü olmak, sezgisinin doğru olması, sağlam olması, kalbinin nurlu olması, Efendim anlayışının tam olması, nimetini verir ona. Yani zihninin, insanın dini duygularla, bilgilerle, gönlünün, kafasının dolması lazım. Ama bunu ihmal etmeyin. Dünya bilgileri tabii önemli. Onları önemse, önemsememek olmaz. Çünkü onların hepsi insanoğlunun mutluluğu için, ilerlemesini sağlamak için ve hayatının tatlı ve güzel olması için gerekli olduğundan bizim dinimiz ilmin her çeşidine çok büyük önem veriyor ama... İlimlerin en güçsünü marifetullah'tır. Yani Allah'ı bilme ilmidir. Allah'a güzel kuluk etmeyi mutlaka çok iyi bilmeliyiz. Arif, Edip zarif, kamil, tatlı, itaatli, hoş halli, güzel, ahlaklı çok kaliteli Müslümanlar olmalıyız. Olmalısınız. Çoluk çocuğunuz öyle olmalı. Siz hanımefendiler öyle olmalısınız. Hanım kızlar öyle olmalı. O bakımdan İlme çok önem vermemiz gerekiyor. Bir bir alimin kitabını, çok güzel bir tavsiye var. Diyor ki, mutlaka ve mutlaka günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyun. Tabi o hızla erişmek için biraz çalışmak lazım. En aşağı günde bir daha okuyun ki, ayda bir hatim indirmek mümkün olsun. Tabi daha fazla da okuyan kimseler olabilir. Yedi günde bitirmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'i Pakistanlı kardeşlerimiz yedi bölüme bölmüşlerdi. Menzil diyorlar. Yedi günde hatim indirirler. Üç günde de hatim indirmek için daha fazlasını tavsiye etmemiş Peygamber Efendimiz Daha sık olduğu zaman, hızlı olduğu zaman manasını düşünme imkanı azaldırlar. Tavsiye etmemiş ama sevgili dinleyicilerim diyor ki o alim günde bir kere bir yüz Kur'an-ı Kerim okuyun diye. İkincisi, birkaç ayet-i kerime mutlaka her gün ezberleyin. İnsan birkaç ayet-i ezberleyebilir. Allah'ın kelamından bir şeyler ezberlemiş olacak. Uygulamak üzere zihnine yerleştirmiş olacak. Çok güzel bir faaliyet. İşte ilmin yaşı yoktur, mesleği yoktur, cinsiyeti yoktur. Yaşlı olan da, genç olan da, hanım olan da, bey olan da, çocuk olan da, işte efendim, genç olan da herkes günde birkaç ayet-i ezberlemeli Kur'an-ı Kerim'i bilmeli sonra ezberlemeli yani hafızasında kalsın çünkü Kur'an e, namaz Kur'an-ı Kerim'le oluyor o bilgiler lazım bize üçüncüsü, üçüncü tavsiyesi de her gün birkaç ayet-i keriminin geniş bir şekilde bu edin, araştırın, düşünün tefekkür edin diyor çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim allah Allahu Teala Hazretlerinin selamıdır ve orada Eskilerin ve yenilerin Geçmişin ve geleceğin ilmi vardır Bütün ilimler oradadır Ve bütün ilimlerin Kaynağı olan insanın şahsiyetinin En güzel tarzda Gelişmesine sebep olan bilgiler Oradadır, iman bilgisi Oradadır, İslam'ın Ruhu onun içindedir e, Kur'an'a sımsıkı yapışan kurtulur Fitneli devreler var Efendim, Din düşmanları var Münafıklar var, kafirler var İtirazcılar var, şeyhan var, nefes var, kötü huylar var. Görüyorsunuz Müslümanların nerelerden mazlum Müslümanları düşünün. Onlara zulmeden hiç yoktan İslam'a düşman olan insanları düşünün. E düşmanlar var. Tabii efendim bunların karşısında İslam'ı çok iyi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmek lazım. Onun için 2 üç ayet ezberleyin diyor. Bir, birkaç ayetin de tefsirini geniş bir şekilde efendim, e, öğrenin diyor. Hazreti Ömer üç çeşit e, Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışma yaparmış. Bir hızlı Kur'an-ı Kerim okurmuş. Efendim, bir orta boylu e, bir orta hızlı okurmuş. Bir de böyle her ayet üzerinde eline boyuna derin derin düşünerek okurmuş. Daha Kur'an-ı Kerim'in başlarında kaldım. Henüz daha şu sureden öteye gidemedim buyurmuş. Onun için sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmanızı en öndeki çalışmanız haline getireceksiniz. Biliyorum her birinizin mesleği var. İşi var, çalışmaları var. Tamam haribesiniz, memursunuz, esnafsınız, tüccarsınız, sanayicisiniz, fabrikaçısınız. Ama en başta gelen kişiniz Kur'an-ı Kerim'i bilmek olacak. Şimdi bir yüz okuma seviyesine getirin kendinizi. Günde birkaç ayetlik mutlaka okuyun ve birkaç ayetin geniş açıklaması üzerinde derin derin tefekkür ederek bilginizi, görgünüzü yaygınlaştırmaya gayret edin. Bu çok çok önemli bir husus olmuş oluyor. Ve alemin kıymeti e, ilmi olmadan ibadet eden, kuru kuruya e, ibadet eden bir insandan çok fazla oluyor. Benim burada gördüğüm hususlardan birisi sevgili dinleyicilerim, yani biz e, Türkiye'den gelmiş hacı kardeşlerimize bakıyoruz. Çok sevimli insanlar, çok uyanık insanlar, çok tatlı insanlar. Yani böyle bakarken gözlerimin içi gülüyor. Çok hoşuma gidiyor onların halleri. Ama e, İslam'ı çok iyi bilmemiz lazım. İyim husum hususunda, ibadeti yapış tarzımızda, davranışlarımızda vesairede de İslam'ı çok iyi bilmemiz lazım. Onlardan e, yana kendimizi takviye etmeliyiz. Kimsenin yanında daha gelide kalmamalıyız. Düşünün ki mübarek ecdadımız öyle İslami eserler yazmışlar ki Araplar bugün o eserleri kaynak eser olarak okuyorlar. İmam Buhari, Buhara'da yetişmiş. Efendim bilmem İmam Tirmizi, Buhara'ya yakın aynı memlekette Tirmiz'de yetişmiş. Efendim işte İmam Serahsi, efendim, büyük fakih. Böyle her ilim dalında çok büyük alimler yetiştirmiş bizim milletimiz. Ve onlar tabi efendim İslam'ı hem kendileri çok iyi bilmişler hem de başkalarının bilmelerine sebep olacak muazzam eserler yazmışlar. E şimdi biz onların torunlarıyız. Bize de yakışan Kur'an-ı Kerim'i, İslam dinini çok iyi bilmektir. Bir hadis-i şerif okuyarak sözümü tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Ebu Said El-Hudri Hazretlerinden İmam Buhari ve Müslümin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki El-Gusri Cuma Cuma'da vacibun ala muhtelimi Yani güluğa ermiş olan her Müslümana Cuma günü yıkanmak gereklidir. Şarttır yıkanmalı Müslüman. Neden? Cuma namazı var. Camiyet her temiz gidecek. Tepeden tırnağa bir kusül adleti almak. Ve en enyesenne yani bir de dişlerini misvaklayacak yani fırçalayacak yani dişleri de pırıl pırıl tertemiz olacak ağzı kokmayacak dişlerin nur saçacak tebessüm ettiği zaman etrafı aydınlatacak ve en yemezse tıben imvecet bulursa da diyor peygamber efendimiz bir de güzel koku sürünecek düşünün bir insan güzelce dişlerini fırçalamış tertemiz güzelce yıkanmış tabi Allah'ın evi camiler oralara gelen insan en güzel tarzda giyinecek Camiye gelecek herkes yanında bulunduğu insanın temizliğinden güzel kokusundan memnun olur. Aksine bir şey olsa ondan da üzülür. Pis kokusundan, pisliğinden, kirliliğinden, evet üstlükümüz efendim, faz yağ filan olsa, ama üstüme sürmesin diye sakınır. Onun için Cuma günü yıkanmanızı da tavsiye ederim. Cuma namazını hiç ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Aman sevgili dinleyicilerim, eğer e, üzerinize cuma farsayıp hemen abdestlerinizi alın, cumaya gidin. Çünkü üç cumaya mazeretsiz gitmeyen insanın Allah gönlünü mühürler. Kapatır yani. Dükkanın e, zabıta memuru tarafından gelinip efendim cephenklerinin kapatılıp kırmızı mühürle kapatıldığını düşünün bir ay e, ticaret yapamayacak faaliyet gösteremeyecek o gözünüzün önüne gelsin. Allah insanın kalbini mühürleyince o zaman gönül çalışmıyor. Gönülsüz tatsız, susuz bir hayat başlamış oluyor. Onun için aman Cuma'nın bayram olduğunu bilin ve Cuma'ya göre hazırlanın ve Cuma'nın bütün mükafatlarından Allah sizi istifade etsin. Hacca gelmiş olan kardeşlerimizin haçlarının kabul olmasını dilerim. Tabi haçta efendim, hayatını kaybeden, hasta gelip de burada hastalığı dolayısıyla vefat eden kimseler var çeşitli şekillerde. Onlara rahmet dilerim. Onlar tabii haçta vefat etmiş insanlar çok büyük makamlara ermiş oluyorlar. Onların şefaatlerini dileriz. Kalanlara sağlık, afiyet dileriz. Size de dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarını Allahu Teala Hazretlerinden dilerim. Allah gönlünüzce size neler istiyorsanız dünya ve ahiret için efendim, onları ihsan eylesin. Gönlünüz mutlu olsun, içiniz aydın olsun, tatlı olsun, şen olsun. İşlerinize Allah rastgeçsin. Kesenize Hal İbrahim Aleyhisselam'ın bereketini ihsan eylesin, bereket taşsın. Onun gibi cömert olun. daha sola efendim, hayrınız, hasenatınız olsun. çocuk çocuğunuz ve sevdikleriniz Allah sizleri mutlu ve bahtiyar eylesin. Eğer hacca geldiyseniz evvelce tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin. Eğer hiç gelmemişseniz tabi hac biraz da mali bir ibadet. O mali kudrete sahip olup zengin olmayı ve nice nice defalar böyle hacca gelmeyi nasip eylesin. Bize şu anda nasip olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Minevveresinde ziyaret etmek nasip eylesin. Ve Peygamber Efendimizimizin hepimiz ee, sevgisine nail olalım. Allah Peygamber Efendimizin sevgisine, teveccisine, iltifadına, şefaatine cümlemizi nail eylesin. Cennette bizi onlara komşu eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.